Bir Yaşam Dili Şiddetsiz İletişim programına hoş geldiniz. Hoş geldiniz ben Canan. Ben Deniz. Ee, bu programda Canan'la birlikte Marshall Rosenberg'in şiddetsiz iletişim e, yöntemini e, öğrenmeye çalışırken... ...kendimizden ve yolculuğumuzdan öğrendiklerimizi paylaşıyoruz. Marshall Rosenberg'in yine Bir Yaşam Dili Şiddetsiz İletişim kitab kitabının bölümlerini takip ediyoruz... Ee, geçen program öfkeyi tam olarak ifade etmek bölümünde. Biraz başladık Evet başladık ve oradan devam edeceğiz. 10. Bugün. bölüm kitapta takip edenler varsa evet. Ee, Marsha gene kitaptan bir alıntı yapıyorum, yapıyoruz. Marsha Rosenberg'in li, e, bir e, metni. Şöyle diyor arada bana sorarlar. Ama bazen öfkenin çok haklı olduğu durumlar yok mudur? Örneğin, çevrenin umursamadan ve düşüncesizce kirletilmesi karşısında haklı bir öfke duyulamaz mı? Bu soruya şöyle cevap veriyorum. İştenlikle inanıyorum ki umursamaz davranış, vicdani eylem, açgözlü kişi veya ahlaklı kişi diye bir şey olduğuna ilişkin düşünceyi ve buna ait bilinç sistemini ne kadar desteklersem bu gezegendeki şiddete o kadar katkıda bulunmuş oluyorum. Birileri cinayet işlediğinde, tecavüz ettiğinde veya çevreyi kirlettiğinde, onların nasıl insanlar oldukları üzerine hem fikir olmak ya da olmamak yerine, dikkatimizi, ihtiyacımıza odaklayarak yaşama daha iyi hizmet ettiğimize inanıyorum. Evet, yani burada cezalandır, yani öfkeleniyorsun tabii ki. Bu haklı öfke dediğimiz şey değil mi? Yani tabii ki öfkeleniyoruz. Tabii ki bazen çok kötü şeyler oluyor. Onları affet demiyor zaten. Ee, Canan bu okuduğun bölüm şiddetsiz iletişim yolculuğunda benim içime en zor sindirebildiğim bölümlerden biriydi. Ee, burada çok şeffaf olmak istiyorum. Ee, şeffaflıktan kastım yani kendimi kırılganlığımla hem dinleyicileri hem sana sunmak isterim benim için çocukluğumda yaşadığım ve tanık olduğum bazı toplumsal şiddet olayları nedeniyle öfke çok kıymetli bir duyguydu çünkü öfkenin içindeyken kendimi güçlü hissediyordum bununla birlikte zaman içinde hayat bana şunu gösterdi yani benim deneyimlerim en azından öyle oldu Şikayet ettiğim şiddeti yeniden üretmeden Barış için Çalışmak Pek mümkün olmadı Yani bilemedim o yöntemi Nasıl olacak da Ben bu şiddet, şiddetten bu kadar muzdaripken Bu kadar şiddetsizliği özlerken Yeniden şiddeti üretmeyen eylemler yapacağım Tam bu İçimdeki derin özlemden, dilekten hareketle baktığımda Marshall'ın bu söylediği şey benim içime oturuyor. Çünkü Marshall'ın dikkati farkındaysan trajik eylemde değil. Marshall'ın dikkati bu eylemin karşısında benim insan olarak karşılanmayan ihtiyacım ne? Ona bakmak ve karşılanmayan bu ihtiyacımdan hareketle Dikkatimi ne istediğime çevirmek. Çünkü ne istediğine dikkati çevrilmiş insan çok güçlü bir insan ve hayata hizmet eyle eden eylemi de çok güçlü. Yani dikkatimizi ceza vermekle de değil, yani haklıyız ve ceza verelim de al diyor. Sen diyor nasıl katkıda bulunabilirsin bu hayata, Oraya bak diyor. Çünkü buradan bir yere gelemeyeceğiz. Öfkelendik ceza verdik, öfkelendik ceza verdik. Hani buradan bir hayata katkıda bulunamayacağız. Hep söylenen Maaşı Rosenberg'in hayatımıza nasıl katkıda bulunabiliriz? Deniz ben senin hayata nasıl katkıda bulunabilirim? Sokaktaki insanın hayata nasıl katkıda bulunabilirim? Hayatımızı beraber nasıl güzelleştirebiliriz beraber? E, ...öfkeleniyorsak da... ...bakalım ya ne oluyor neler oluyor... birbirimizde bağlantı kuralım... ...demek istiyor Marshall... ...evet e, başta insana... ...ya bu da olmaz ki dedirten bir şey... ...o yüzden bu haklı öfkeyle... ...başlamak istedik bu haftaki programa... E, ...nasıl yapacağız peki? <gülüyor> yani öfkele, öfkelendiğimiz... ...kişiyle nasıl bir bağlantı... Kur, ...kurabileceğiz... Bana öyle geliyor ki ilk niyet çok önemli şiddetsiz iletişim yolculuğunda benim kendi öfkemle çalışırken bana hizmet eden bir bakış açısı gelmişti bir ara hizmet eden şuydu biraz önce söylediğim ben şikayet ettiğim şiddeti yeniden üretmeden hayata hizmet eden eylemler yapmak istiyorum barış istiyorum. Yaşanabilir, sürdürülebilir bir gezegen istiyorum. Temiz su, temiz doğa korumak vesaire. Bir yığın özlem var içimde, onu fark etmiştim. Bu noktada öfkemi gördüğümde durmak, yavaşlamak ve öfkemin altındaki ihtiyacı fark etmek gibi bir yolculuğa çıktım. Evet, evet. Sen geçen programda çok kıymetli bazı örnekler vermiştim. Bu yolculukta ama bana en çok hizmet eden şey önce benim empati almam oldu. Yani biri, çünkü şeyi gördüm, bu kadar öfkeliysem biliyorum ki artık benim empatiye ihtiyacım var. Kendimden ya da başka birinden duygu ve ihtiyaçlarımla bağlantı kurmak için desteğe ihtiyacım var. Geldiğimiz nokta e, tekrarla, tekrarlamak istiyorum. Yani Öfkenin asıl nedeninin bize yapılanlara tepki veren içimizdeki bir şey, insanların yaptıklarına ilişkin değerlendirmelerimiz, değil mi? Öfkemizin nedeni kafamızdaki o düşünceler esasında. Onu fark etmek. Yani bu böyle yapmamalıydı, bana bunu söylemeliydi, ben bunu hak etmedim. Oradan da bu şiddet işte bu, bu sen, sen bunun suçlususun sana ceza bu cezayı hak ettin buna inanmakla devam ediyor ee, ondan sonra da şiddetsiz iletişimde empati çok önemli bir şey ben bu öfkelen, öfkelendiğim insana empati vereceğim ama ilk önce kendime empati almam gerekiyor ee, bizim böyle e, dört kulak e, şeyimiz vardır değil mi? Böyle olumsuz bir mesaj duyduğumuzda ne yaparız? ilk önce şey zürafa ve çakal kulakları ile yapıyoruz. Çakal kulaklarını kendimize doğru çeviririz. İşte söyleniriz işte kendimizi suçlarız. İlk başta ya işte niye böyle yaptım? Niye böyle oldu? Şudur budur. Ondan sonra karşımızdakini suçlarız. Çakal kulaklarını takıp karşı tarafa çeviririz. Karşımızdakini suçlarız. Sonra yavaş yavaş kendimize empati veririz. Üçüncü adımda zürafa kulağını takarak Sonra da karşımızdakine empati veririz. Böyle bir e, zor bir mesajı duymanın dört yöntemi diye bir çalışma var. Gerçekten çok faydalı bir çalışma. Burada da öfkede de öyle yani seni öfkelendiren illa çok büyük bir şey olması gerekmiyor. Küçük bir şeye de çok çok çok çabuk öfkeleniyoruz farkındaysan. <gülüyor> e, onunla ilgili de ilk önce kendi empati ama bu arada aklına gelen tabii ki yargıları düşünceleri Tabii ki bastırmayacaksın, söyleyeceksin, Kendin, kendi içinde bunları yaşayacaksın. Ama sonra da onu dönüştürebilme yolculuğu bu. Güzel bir yolculuk esasında. Güzel bir yere gidiliyor orada. <gülüyor> Benim de vardığım yerler hep beni gerçekten daha böyle merkezime getiren kararlı yerler oldu. Hani... Keskin, kürpe, keskin sirke küpüne zarar lafını bilir misin? Evet babaannelerimizi Ki, andık bugün. Evet Didem'in, Canan'ın ve baba, benim babaannemizi andık programdan önce. Hakikaten keskin sirke küpüne zarar yavrum derdi babaannem. Ee, zararlı olan şey ne? Zararlı falan değil aslında öfkenin içine girdiğim zaman aslında bütün gücümü bedenimde olup biten o duyguya vermiş durumdayım. Aslında bir körlük yeri de var hani öfkenin de gözü kördür ya bir körlük hali de var öfkenin içinde. Ben merkezim de değilim gücüm gücüm tamamen içinde bulunduğum halin içinde kaybolmuş durumda. Ve o düşünce şeklinde. Zaten bir, o düşünce şekli nedeniyle öfkeliyim. Yargı ve suçlamalarım nedeniyle öfkeliyim. Yargı ve suçlamalarımsa benim ihtiyaçlarımın trajik bir ifadesi. Ben trajik ifadelerle hayatımı artık geçirmek istemiyorum. Haklı olmaktan da sıkıldım, mutlu olmak istiyorum. O evet, yüzden de evet. ihtiyaçlarımla bağlantı kurmak istiyorum. Peki mesela bazen şey oluyor, öfkeleniyoruz, karşı tarafa bir şekilde e, özür diletmeye çalışıyoruz değil mi? Korkutup veya suçlu hissettirip karşı tarafı. O zaman böyle bir rahatlamış gibi oluyor muyuz esas? O bir kazanç mı? Kazanç mı yoksa bunun bedelini daha sonra ödüyor muyuz? Yani orada bir bağlantı kopuyor esasında. Ee... Özür dilediğim zamanları düşünüyorum. Yani onu gerçekten gönülden mi özür diliyorsun? Yoksa... Ya Bazen suçluluktan özür dilediğim çok oldu. Suçluluk duydum, özür diledim. Şiddetsiz iletişimde biz doğru ile yanlışın, iyi ile haklıyla haklı ile haksızın ötesinde bir yer arıyoruz. Her özür dilediğimde sen haklısın ben haksızım diyorum. Sen benden her özür dilediğinde de bana sen haklısın diyorsun. Halbuki haklı haksız olmakla ilgilenmiyoruz biz. Şu olabilir ben bir eylem yaparım ve yaptığım bu eylem benim özen ihtiyacımı hiç karşılamaz ve çok üzülürüm. Yani ah canan ben biraz önce hakikaten çayı görmedim üstüne döktüm çok üzgünüm diyebilirim. Yas tutmakla özür dilemek, yasımı bildirmekle özür dilemek arasında dağlar kadar fark var. İkisi de böyle sanki benzer şeylermiş gibi duruyor. Bununla birlikte her özür dilettiğimde aslında bir insanın üzerine güç kullanıyorum. Aa, evet onu demek istiyorum. Özür dilettiğimde yani bu sanki bir şey kazanmış. Oh, oh ya diyecek bir şey değil. Cezalandırıcı güç kullanmak, özür evet. diletmek. Sen hatalısın. Şimdi ben özür dile bakayım benden cezalandırıyorum seni ve tepeden bir bakış. Biz şiddetsiz iletişimde eşdeğerlik özlüyoruz. Benim için çok kıymetli bir ihtiyaç ve evet bir eylem nedeniyle hani üzüntünü bildirdiğinde benim kalbim açılabilir. Bununla birlikte her özür dilettiğimde biliyorum ki ben bir insanın üzerine güç kullanıyorum ve üzerine güç kullanmak bence çok şiddetli bir eylem. O sanki böyle bir anlık bir sevinç Oh evet, haklıydım işte. E, i̇ntikam İntim evet orada gene şiddet var yani ve karşı tarafta korktuğu için veya suçluluk duyduğu için veya utandığı için özür diliyor. Daha önceki programlarda e, gönülden vermedi bunu e, şey yapmıştık. Yani bir, bir şey yaparken ne, hangi motivasyonla yapıyorsun? Utandığın için mi Evet diyorsun? ...korktuğun için mi evet diyorsun... ...yoksa e, suçlu hissettiğin için mi evet diyorsun... ...yani ondan da bağlantılı bir şey... ...onu da tekrar hatırlatmak istedim... ...yani gerçekten orada bir kazanç elde etmiyorsun sen... ...özür dileterek... ...ve dediğin gibi burada bir güç... güç yani <gülüyor> ...gücü birlikte kullanalım... ...şidetsiz iletişimde değil mi... ...bizim e, niyetimiz... ...evet... ...ay çok güzelmiş bu konu... ...öfke, <gülüyor> konuş konuş... ...öfke bitiyor. maldan tatlıdır diyoruz... <gülüyor> E, bugün e, şarkımızı e, Sima İbrahimiye Ölçer arkadaşımız yolladı. Şidesiz ha, iletişim e, yolculuğundan arkadaşımız aynı zamanda çok güzel bir iş yapıyor Dula. Dula ne demek? Ay korktum şimdi <gülüyor> cevaplamaktan. Hamile kadınlara yolculuklarında rehberlik ediyor. Yanlarında yürüyor. Şark Harika güzel bir meslek gerçekten. Şarkısı Let the Way of the Heart Shine Through Rainbow Spirit Oregon'dan geliyor. Pir Yaşam Dileşi'de siz iletişim programında öfkeyi tam olarak ifade etmeyi konuşuyoruz Canan'la birlikte. Yine Marshall'ın sözlerinden biri geldi aklıma şarkıyı dinlerken. Diyor ki başkalarını suçlamak ve cezalandırmak öfkenin yüzeysel ifadeleridir. Öfkeyi tümüyle ifade etmek istiyorsak, ilk adım diğer kişiyi öfkemizle ilgili tüm sorumluluktan azat etmektir. Aha. Aha. Nasıl olacak bu Canan? <gülüyor> Ay yap yapabilirsen. Evet, öfkeleniyorsun ve onu azat ediyorsun. bunun alakası yoktu mu diyorsun. Senin kafandaki düşünce diyorsun. Bu yargı diyorsun değil mi? Bu yargı diyorum. Bilmiyorum sana da oldu mu? şiddet iletişim yolculuğunda öfkemle çalışırken şeyi öğrendim. Yani Hakikaten öfkem benim geliştirdiğim bir düşünce suçlama, yargılama nedeniyle ortaya çıkan ikinci bir duygu. Altında karşılanmayan ihtiyaçlarım var. Bununla birlikte kendime dürüst olduğumda yargılarım dönüştü mü dönüşmedi mi diye ben çok bakıyorum. Yani yargıma dönüştürmekten de şunu ıı, kastediyorum. Yani doğru mu bu? İnanıyor muyum ben buna? Hakikaten geçen program örnek vermiştin. Metrodaki çocukların şımarık olduğuna hala inanıyor muyum? Yoksa gerçekten özen ihtiyacımla bağlantı kurabildim mi? Çocukları özgürleştirmek. Yani çocukları bu öfkenden, sorumluluktan azat etmek. Örneği hatırlatır mısın? Çok güzel bir örnek o. Evet. E Aynı olayı farklı şekilde e, e, yaşamakla ilgili bir şeydi. Yani metrobüse biniyorsun, beyaz tertemiz yeni ayakkabılar almışsın, spor ayakkabılar. Ondan sonra çocuklar, oradaki bir takım şımarık veletler e, ayağına basıyor ve ayakkabın pisleniyor. Ve işte onlara şımarık veletler diye öfkeleniyorsun. Aslında ne yapacağım? Şuma galiba aslında yapmam gereken öfkelendiğim an... Bir dakika ben neden öfkeleniyorum diye bir bakıp şımarık veletler dedim. Aslında burada tam olarak ne oldu, ne duydum, ne gördüm diyeceğim galiba. Evet belki de o yani metrobüsün kalabalıklığından çocuklarda bilerek onların da niyeti seni ayakkabını pisletmek <gülüyor> değil herhalde ama ilk aklına gelen o yani ilk böyle şımarık veletler, <gülüyor> dikkatsizler, özensizler, saygısızlar diye saydırmaya başlıyorsun. Yani o o şey, o hali Peki saydırmayı gördüm kafamdan tamam öfkelendim böyle bir üç derin nefes aldım filan aha ben şımarık velet dedim bunlara dedim ihtiyacım ne özen Özen ihtiyacımı fark ettiğimde çocuklara ben çocuk da demeyeyim gençlere gençlere, evet. gençlere ya da oradaki o insanlara kendimi ifade etmek istesem ilk yapacağım şey ne? Yani <gülüyor> Esasında kendimi ifade etmiyorum ben çoğu zaman Sorun orada Öfkemle böyle kızgın kızgın oturuyorum Aslında öfkenin içindeyken 3 durak geçiyor inceğin yere mi varıyorsun? Evet adam? yani Hani oradaki kendime zarar veriyorum esasında O şeyle Çünkü daha kolay <gülüyor> Yargının içinde kalmak daha kolay Daha kolay çünkü eminim ben ya ...çımarık velet onlar anladın mı? Oradan yani dönüşmek zor geliyor... ...orada kalmak daha kolay ve basit geliyor. Evet tam da bununla ilgili yine geçen programda da söz etmiştik... ...Klaus Karstadt diye yeni kaybettiğimiz bir... ...Alman şiddet iletişim Eğitmenimiz var. O öfkeyle ilgili çok böyle basit bir tarif yapıyor. Diyor ki bir ya da birden fazla ihtiyacımız karşılanmaz... Ondan sonra aslında ilk gelen duygumuz keder, üzüntü, utanç, korku filandır. Ama bunu hissetmek istemeyiz. Bilinç dışı bir şekilde suçlarız, yargılarız. Çünkü suçlamak ve yargılamak daha kolaydır. Suçladığımız ve yargıladığımız için öfkeleniriz. Diyelim ki bütün bu süreci geçtik Canan. Diyelim ki sen öfkeni o şeyde dönüştürdün metronun içinde. Özen ihtiyacını buluştun. Kendine de ifade etmeye karar verdin kendimi ifade etmeye karar verdim. Ne yapacağım ilk? İlk önce onlarla bağlantı kurmaya çalışacağım. Yani birinci şey o. Ee, ama tabii bütün bunlar da bir süreç yani bir duracağım. 4 e, adım var diye nefes alacağım. Yani biz sakinleşeceğim ilk önce. Yani o tetikle yani burada zaten anahtar nokta o. Yani onu öfkelendiğinde sen de öfkeyle onlara yaş... ...ne kadar saygısızsınız, terbiyesizsiniz demek yerine... ...arkadaşlar benim <gülüyor> bu ayakkabılarım çok değerliydi belki... ...yani ben, benim özene, saygı ihtiyacım var... ...biraz daha dikkatli davranabilir misiniz? Rica edeceğim. Onlara rica edeceğim, sadece halimi bildireceğim. Ya ben çok bir şey oldum, üzüldüm ayakkabılarım biz denince... Biraz daha dikkatli davranabilir misiniz? Sağınıza sonunuza bakabilir misiniz? Ayakta dururken böyle bir şey. Ricada bulunacağım onlardan. Peki duyamaz duyamazlarsa. E, Belki şu... gülüştüler. Ha ha ha gülüşecek. Aman hee dedi. <gülüyor> Utancı orada evet. fethetti. isyan etti. Ne yapacaksın? Gene kendimle bağlantı da kuracağım yani hiç kendimden vazgeçmeyeceğim hangi ihtiyacım karşılanmıyor Görülmüyorum saygı ihtiyacım özen ihtiyacım karşılanmıyor Gene kendimle bağlantıda kurup tekrar onları dile getirmeye çalışacağım evet, Aynı zamanda benim bu özellikle öfkeyle ilgili konularda ve verdiğin örneklerde yaşadığım şey var ben eğer önce karşı tarafa empati sunmazsam özellikle böyle kritik şeylerde e, duyulmam çok zor oluyor. Yani beni duyabilmeleri için önce benim bir onları empatiyle almam lazım. Mesela yeni de bir sokak zürafası e, atölyesi oldu Türkiye'de. E, sokak zürafasından kasıt doğal konuşma... Ee, belki oradan da e, ilhamla şey söyleyebilirim. Belki şey diyeceğim ya arkadaşlar bayağı eğleniyorsunuz ve çok farkında değilsiniz galiba ayağıma bastınız benim beyaz ayakkabı bayağı kirlendi <gülüyor> gibi belki gideceğim. Şey, şey bile değiştiriyor sanki. Ya arkadaşlar galiba çok eğleniyorsunuz. Bu bir empatik sezgi. Hı -hı. Ya da aa bu okuldan çıktınız keyfiniz yerinde galiba gibi Onların da halini gören bir empati cümlesi bir empatik alan yaratsam sanki duymam daha kolay oluyor. Bir bağlantı kurmak. Onu da tam o şey için almak. Tam Evet tam söylediğinden hareketle oradan ilham alarak örnek geldi aklıma. Bu böyle basit gibi gözüken olaylarda böyle deniye deniye hakikaten bu işin çalıştığını görmek çok keyifli oldu benim için. Önce empati sunmak, empatik bir şekilde Karşı taraftaki insanı e, duymak, dinlemek, arkasından da kendimi evet. ifade etmek. Bizim Öfke... duymalarını istiyorsak evet. öfkelenmek yerine. Biz şu an stüdyoda Canan'la gözlerimizi fal taşı gibi açmış durumdayız. Çünkü zamanın bu kadar hızlı geçtiğinin farkında değildik. Programın sonuna doğru geliyoruz. Öfkeyle ilgili e, çok... Kısaca aklınızda kalmasını isteriz ki şiddetsiz iletişimde biz öfkeyi kontrol etmeye falan çalışmıyoruz. Öfkemizi fark etmek, öfkemizin içindeki düşüncelerimizi, yargılarımızı görmek, bunları ihtiyaçlara dönüştürmek ve ihtiyaçların gücünden hareketle hayatı zenginleştiren eylemler yapmak istiyoruz. Yani ricalar yapmak istiyoruz. Evet Öfkeyi tam olarak ifade etmek bu galiba Evet bastırmadan e, içtenlikle ifade etmek e, Marshall'ın da öfke bir armağandır sözünü Tekrar hatırlatmak istiyorum Programı kapatmadan Size önümüzdeki hafta Her öfkelendiğinizde Üç nefes alıp Acaba yargım ne suçlamam var mı diye Bakmaya davet etsek Ne dersiniz mümkün mü bu Yoksa çok mu öfkelenirsiniz? İyi hafta sonları. İyi hafta sonları.